Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Türkiye'de her yıl avlanmasına izin verilecek av hayvanları, avlanma miktarları, avlanma süreleri, zamanı ve günleri, avlanma araçları, yasak avlanma sahaları gibi pek çok konu Merkez Av Komisyonu yani MAK tarafından belirleniyor. Komisyon halen 21 üyeden oluşuyor, bu üyelerin 10'u ise avcı temsilcileri. Fakat bu yıl doğa korumacıları umutlandıran bir haber var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda görüşülecek değişiklik önerisine göre Merkez Av Komisyonu'nda yer alan toplam üye sayısı 25'e, bilim insanı sayısı 1'den 2'ye, sivil toplum kuruluşlarının sayısı ise 1'den 4'e çıkarılıyor. Popülasyonları azalan, habitatları yok olan yaban hayvanlarının daha iyi korunması adına bu girişim doğa koruma sivil toplum kuruluşları tarafından da destekleniyor. Yaban hayvanları av hedefi değil korunması gereken ulusal ortak değerlerimiz yaban hayatı için yeni bir başlangıç diyor WWF Türkiye ve diğer doğa koruma kuruluşları. Avustralya'nın yeni güney galler eyaletinde yürütülen parlamento soruşturmasında bölgedeki koalaların 2050 yılından önce tükenebileceği kaydedildi. Hazırlanan raporda koalalar için en büyük tehdidin yaşam alanlarının tahrip edilmesi olduğu belirtildi. Yeni Güney Galler Doğa Koruma Konseyi'nin raporunda izleme yöntemlerinin iyileştirilmesi, fonların arttırılması ve arazinin korunmasını içeren 42 öneri sunuldu. Soruşturma süreci için oluşturulan komite koalaların yaşam alanlarının tahribatının 2019 yılında Avustralya'da yaşanan ve bütün ülkeye yayılmasına karşın en çok da Yeni Güney Galler eyaletine zarar veren dev orman yangınlarıyla zirveye ulaştığını belirtti. 10 yılı aşkın süredir bir holdingin Amasra'ya yapmak istediği kömürlü termik santral projesine karşı mücadele veriyor Bartın platformu. Amasra Belediyesi'nin bir basın açıklaması gerçekleşti. Açıklamada 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile ilgili Müjdenin geçen hafta geldiği Danıştay 6. Dairesinin bu değişikliğin yürütmesini durdurduğu belirtildi. Platform aynı mahkemeden yürütmeyi durdurma kararını iptal-i çevirmesini beklediklerini açıkladı. Süreç için Termik Santrali ve limanına ait iki farklı çet olumlu kararının 2019'da Danıştay 14. Dairesi tarafından iptal edilmesi ve 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planında Termik Santrali için yapılan değişikliğin geçtiğimiz hafta Danıştay 6. Dairesi tarafından yürütmesinin durdurulmasına rağmen termik santral sürecinin devam etmesi ise hukuksuz olarak nitelendirildi. Açıklamada ayrıca bütün bu gelişmelerin yanında termik santral başvurusu kapsamında ormanlık alana kurulması planlanan kül depolama sahası için Bartın İl Mahalli Çevre Kurulu'nun verdiği olumlu kararın yöre halkını temsil eden Bartın Belediyesi Ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'nın muhalefetine karşı alındığı vurgulandı. Bu karara karşı Zonguldak İdare Mahkemesi'ne de dava açıldı belirtildi. Açılan bu dava Holding'in termik inadına karşı açılan 13. dava olma niteliği taşıyor. Avrupa Komisyonu'ndan kıdemli bir uzman. Avrupa Birliği'nin kömür madeni bölgelerini iklim hedefine ulaşmak ve ithalat bağımlılığını azaltmak adına temiz teknoloji için gereken kobalt gibi nadir elementleri arama bölgelerine dönüştürmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği bir süredir doğal kaynakların ithalatına olan bağımlılıkla mücadele ediyor. Ancak tartışmalar Luh'un 2050 yılına kadar yeşil bir toparlanmayı teşvik etmek ve net sıfır karbon ekonomisi olma hedeflerini karşılamak için koronavirüs krizini kullanmayı amaçlamasıyla iblime kazandı. Avrupa Komisyonu sürdürülebilir madencilik planlarını ortaya koymak için yeni maden çıkarma ihtiyacını sınırlamayı ve geri dönüşümü de arttırmayı hedefleyen bir strateji üstünde çalışıyor. Bakalım bunlar sonuç getirecek mi? Karbon salımları düşmeye devam edecek mi? Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilöz köyünün kale mevkiinde Bir dut ağacı görenleri hayrete düşüyor. Nevşehir tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından tescillenip koruma altına alınan bu bin yıllık olduğu söylenen ağaç hala dut meyvesi veriyor. Bin yıla rağmen üretkenliğini sürdürüyor. Alman otomobil üreticisi elektrikli araçların yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen akü hücrelerini kullanacağını söyledi. Şirket CEO'su Oliver Zipse şirketin web sitesinde yayınlanan röportajda şimdi hücre imalatçılarımızla 5. nesil akü hücrelerimizi üretmek için yalnızca yeşil güç kullanacakları konusunda sözleşme imzaladık diyor. Elektrikli otomobillerin üretim hacimleri arttıkça yeşil güç kullanımını önümüzdeki 10 yıl boyunca yaklaşık 10 milyon ton karbondioksit tasarrufu sağlayacak şekilde ayarlıyorlar. Bunun da 1 milyondan fazla nüfusu olan bir şehir tarafından üretilen karbondioksite eşdeğer olduğu söyleniyor. Ve geldik son haberimize. Bir günden Gökhan Başcan'ın haberine göre Bursa Yenişehir ilçesi Kirazlı Köyü'nde yapımına başlanan flotasyon ve atık tesisi için bölgeye gelen bilirkişi heyetinin keşif çalışmasına köylülerden ve köylüler adına davacı olan Kirazlı Yayla Derneği'nden kimse alınmadı. Sadece avukatlar dahil edildi buna. Bursa Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Eralp Atebek de